Nöbetleşe ilim bahsinde bile öyle düşün. Sahabe gidiyor, öğreniyor, geliyor, bir soruyor. Cevap veriyor ne öğrendiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve yanında. Evet. O yüzden diyoruz ki Muhammed bin i Abdülahav kitabına Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in menhecini uygulayarak devam ediyor. Sual cevap. Şimdi i̇şte diyor sonuna ki... Sonuna kadar böyle değil mi? E, çok var bu, bu şekilde ibareleri. Evet. evet. Fekul diyor ki bir insan derse ki Rabbin kim? Fekul de ki Rabbiyallahu rabbani. Benim Rabbim beni Rabbâ edendir. Dikkat evet. et terbiye edendir. Şimdi o zaman Muhammed İbni Abdülhabhah burada bir şey işaret ediyor sanki. Allahu Âlem. Rab çelimesinin hangi kökten alındığını ifade etmeye çalışıyor burada. Dikkat et bak. Diyor ki Rabbi Allahu lezi rabbani. Evet. Rabbâ onun fiili. Evet. Rabbâ yarubbu rabben. Evet. E şimdi Rabbiyallahu lezi rabbani.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 Aslında baktığın zaman ilmi kitaplara 3'ten e, fazla zikrederler. Ama biz sadece 3 tane zikretmemizin sebebi veya üçle sınırlamamızın sebebi her ne kadar daruri olarak sınırlama olarak bakmayacaksak dolayı bu diğer bu 3'ten başka diğer manalar da bu üçe dönüyor aslında in, meseleyi tahkik ettiğinde, ince düşündüğünde. O yüzden diyoruz ki 3 tane manasını zikredeceğiz biz. Evet. Tamam mı? Rab Birin. Evet dedik ki Rabbin üç tane manası var. Daha fazla manası zikredildiği görülebilir ama onlar işte dediğim gibi üç manaya hamledilir tamam? Evet. O zaman birinciydi ki eseyidur evet. muta el malik maniuslihu gayrahu üç mana. Eseyidur evet. muta itaat edilen seyyit birinci manası ikincisi el malik sahip, bir şeyin sahibi. Üçüncü manası maniuslihu gayrahu, başkasını ıslah eden, başkasını düzelten. Tamam? Evet. Mesela şöyle dersin. ha. Rabb'e bak. Rabb kelimesin fiilimsi. Dersin ki Rabb eşye rubbu izâ aslihahu. Rabb eşye bir şeyi rabb etti. Yani e, düzeltti. Şimdi bu üç manalardan üç manadan bir tanesi de, ne dedik? Men yuslihu gayrahu. Kendisinden başkasını ıslah eden. Buna bir örnek vereceğiz mesela Arap dilinden mesela. Diyorsun ki mesela Rabb eşye. Tamam mı? Ş şeyi Rabbetti. Yani aslahahu. Onu ıslah etti, düzeltti dedik. Evet. Tamam mı? Mesela bu hani testi mesti falan yapıyorlar ya böyle toprakla falan. Evet. Adam onu düzeltiyor tamam mı? Bir şekle getiriyor. Dersin evet. ki e, o testi inade tamam mı? Evet. Arabçısı. Rabbel ina'e kabı ne yaptı? Rabbetti. Yani düzeltti onu ıslah etti vesaire. Manalarında kullanabilirsin. Mesela e, Arap der ki bu benim Rabbimdir. Yani efendimdir. Evet. Yani bu itaat edilen bir seyyittir. Evet, Araplar kullanırlar bunu tabii. Derler ki haza rabbi bu benim Rabbim. <gülüyor> yani ne manada? Yani seyyidi, efendim demek. İtaat edilen seyit dedik ya. Evet. Diğer manası ne dedik? Malik mesela sahip. Dersin ki mesela rabbud evet. Evin Rabbi. Yani evin evet. sahibi. Tamam mı? O zaman diyoruz toparlıyoruz, diyoruz üç mana. Es seyyidül muta, itaat edilen seyyid. Buna örnek dersin ki, innehu rabbi, bu benim Rabbimdir. Evet. O benim Rabbimdir dersin. Yani seyyidi, efendimdir. İkincisi el malik, sahip Dersin ki dar evin e, rabbi, yani evin sahibi. Yine dersin ki rabbel ina'e dersin ki rabbel ina'e kabı rab yani kabı düzeltti, evet. ıslah etti. Tamam mı? Evet. <gülüyor>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 Üçe ayırdı dedik evet. tevhidi. Rububiyet, uluhiyet isimli sıfat hepsi de mevcut. Evet. Mesela diyorsun ki elhamdülillah. Hamd Allah'a hastır. Bunda hangi tevhid var? Uluhiyet tevhidi var. Evet. Çünkü neden? Hamd etmek ibadet. Diyorsun ki bu Allah'a hastır. Bak Allah'a ibadette birledin. Evet. Tamam mı? Hamd Allah'a hastır diyorsun. Sonra hangi Allah? Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi. Bak rububiyet tevhidi evet. de burada tamam i̇smi mı? Bir de isim sıfat tevhidi nerede burada? Evet. Allah ve Allah'ın iki i̇smi. ismi tamam mı? Evet. Ve bunların altında zaten sıfatları mevcut. Tamam mı? Evet. <gülüyor> evet. Dedi ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi dikkat et burada Muhammed İbni Abdülvehhab bir şey söyledi. Dedi ki bir sana derse ki senin Rabbin kim? Der ki, de ki Rabbim beni ve bütün alemleri terbiye edendir. Evet. Şimdi alem ney?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 ama Muhammed bin Abdülvehab onunla yetinmiyor. Sonra devamen diyor ki fe iza kıle leke bima bir sana derse ki sen Rabbini ne ile bildin? Evet. Ne ile bildin? Fe kul Bak yine soru cevap yapıyor. Kul bi ayatihi ve mahlukatihide ki ben Allah'ı ayetleriyle ve mahlukatlarıyla yarattık yaratıklarıyla bildim de. Evet. Dersin. Peki nedir bu ayetleri? De ki ve min ayatihi şunlardır onun ayetleri. Ayetlerinden şunlar vardır. Ennel leylu ve'n nahar ve'ş-şemsu ve'l-kamer. Gece, gündüz, güneş ve ay. Ve min mahlukat yeh mahlukatlarından da şunlar vardır: esema es watu seb'u yedi sema, yedi kat sema. Wal araduna sebe yine yedi yer. Ve evet. men fihi ve bunların içindekiler. Ve ma beinehuma ve bunların arasındakiler. Evet. O zaman biri sana derse ki Rabbin kim? Cevabını verirsin. Peki Rabbin ne? Dersin ki Rab şey, Rabbin neyle bildin? Dersin ki ne ayetleriyle ve ayetleri mahlukatlarıyla ayetlerine dikkat et ne örnek verdi Aran abi gece gündüz güneş ay mahlukatlarının örnek verdi Geçinlik. gökler Geçinlik. yerler bunlar içindekiler ve bunlar arasındakiler, arasındakiler. ve delili kavruhu taraşın bunlar bir delil veriyor dikkat et ve min Allah'ın ayetlerinden şu vardır elleyilu ennaharu ashamsu alqamar gece gündüz tamam mı burada min tebiidiedir yani Allah'ın ayetlerinin bir kısmını söylüyor burada ve şemsu ve şemsu gündüz ay Allah'ın ayetlerindendir diyor Kur'an'da. Ve la ve Ne şemsa yani ne güneşe ne de aya secde edin. Etmeyin yani bunlar. Ve tescudul Onları yaratanlara secde edin. Bak rububiyet tevhidini zikrediyor. Onları yaratanlar. Yani eğer onları birisi yaratıyorsa ibadete kim muhtaç? şey? İbadete kim layık? Onları yaratan yani, tamam, layık. Evet. O zaman bak Allah Kur'an'da usulüdür bu. Evet. Devamlı rububiyet tevhidini öne sürer ki onunla e, uluhiyet evet. tevhidini ispat için. Evet. Yani eğer bir insanda rububiyet evet. varsa uluhiyete de o layıktır. Evet. Tamam mı? Kur'an'da çok bulursun. Devam edelim. Diyor ki, <gülüyor> evet. Ne güneşe ne de aya secde etmeyin. Kime edin? <gülüyor> Onları yaratan Allah'a secde edin. Evet. <gülüyor> eğer sadece ona ibadet ediyorsanız. Evet. Şimdi dikkat et abi. Burada bir işgal varmış gibi bir şey görünüyor. Nedir o işgal? Şimdi Muhammed İbni Abdülvahab'ın kelamına bak. Böyle uzasam soracaktım. Şey. Yani. Şimdi diyor ki Ve izâ kile bime arafta rabbek fe kul bi ayatihi ve mahlukatihi Sana sorarlarsa sen Rabbini neyle bildin? De ki ayetleriyle ve mahlukatlarıyla. Şimdi bazı e, kişileri bu Muhammed İbni Abdülvahab'ın bu lafı işgal oluyor abi. Evet.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 Şimdi bazen şimdi bu Arap dili edebiyatında kaydeder. Bazen bir şey bir şeyden ayrılır. İlla ayrı demek değil biz bunun evet, örneğini evet, verdik evet. çok. Bazen evet. am has atfolunur, evet. bazen has evet. ama atfolunur. Evet. Bazen teradüfler olur. Eş anlamlı evet. kelimeler e, e, evet. birbirine atfolunabilir. Tamam mı? Mesela Muhammed bin Abdülrahim'in kitabı tevhidine bakarsın. Dersin ki tevhid ve şahadeten la ilahe illallah babı. Evet. Şahadeten la ilahe illallah tevhidin kendisi zaten. Evet. Bazen eş anlamlı şeylere birbirine atfedebilir.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 Tamam mı? O yüzden buna alamet ismini vermiş, diğerlerine mahlukat ismini vermiş. Tamam mı? Çünkü dikkat et Allah dahi Kur'an'da ne diyor? Ve min ayati. Şunlar Allah'ın ayetlerindendir diyor. Evet. Ney? El-leyl ve'n-nahar <gülüyor> ve'ş-şems ve'l-kamer. Gece, gündüz, ay vesaire bunlar ne? Allah'ın ayetlerindendir diyor. O yüzden yere ve göğe Allah'ın mahlukatları demesi işte aya, güneşe vesaire bunlara da Allah'ın ayetleri demesi arasında hiçbir şey yok, bir sorun yok. Evet. Tamam mı? Çünkü zaten bunlar Allah'ın mahlukatları dediği zaman, bak şimdi, evet. mahlukatların içine neyi soktu? Yeri göğü ve bunlar arasındakileri. Bunlar evet. arasında güneş, ay vesaire gece gündüz var zaten. Evet. Demek ki Muhammed İbn Abdülhamir hepsini Allah'ın mahlukatlarından görüyor. Bunda evet. bir sorun yok. Ayırmasının sebebi gece gündüz, ay, güneş bunlarda özel bir alamet var. Doğuyorlar, i̇ş, batıyorlar, iş, değişikliğe yani. uğruyorlar. Tamam mı? Evet. Gidip geliyorlar vesaire. O yüzden birisine ayet dedi, birisine alamet dedi. Bunların hiçbirisi zaten ney?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 Muhammed ibn Abdullah'ın lafzına dönüyorum tekrar. Bak şimdi dedi ki: "Gece e, e, diyor ki, birisi sana sorsa Allah'ı neyle bildin?" de ki, "Ayetleriyle ve mahlukatlarıyla bildim." Şimdi sadece bunu deseydi sen şöyle anlayabilirdin, değil mi? Kur'an ayetleriyle ve yaratıklarıyla evet. bildim derdi. Tamam mı? Hayvanlar, ha. insanlar, bitkiler, ha. hayvanlar insanlar, bitkiler mahlukatlarıdır. Kur'an'daki ayetlerde farklı olmaz yani. Ta olmaz. Ama şimdi ayırdığı zaman Şimdi ayırdı, sonra da bunları anlattığı zaman, tefsir ettiği zaman mahlukatlardan ve ayetlerden kastının ne olduğunu, bu insana işgal gelebildi. Evet. Ne dedi? Dedi ki sen Allah'ı mahlukatlarıyla bilirsin ve ayetleriyle bilirsin. Güzel. Nedir Allah'ın mahlukatları diye sorduğumda Muhammed bin Abdülbahava, bakacaksın kitabına şimdi. Evet. Mahlukatlarına şunu örnek veriyor, yedi kat gök ve yedi kat yer. Yer, evet. Tam yedi kat gökün e, gök olduğu Kur'an'da mevcut tamam mı? Evet. E, e, yer, te, yer tekil olarak gelmiş sünnet açıklamış yedi katta yer var tamam mı? Evet. Alakullihal orası de şimdi. Dedik ki yedi kat gök ve yedi kat yer buna ne örnek verdi? Allah'ın mahlukatlarına örnek evet. verdi. Peki Allah'ın ayetlerine ne örnek verdi? Gece, gündüz, ay, güneş evet. bak şimdi. Dedik ki peki gece, gündüz, ay, güneş Allah'ın mahlukatlarından değil mi? Mahlukatlarından e neden ayırdı?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 Allah'ın mahlukatlarına sadece yedi kat gök ve yedi kat yeri örnek verme dedi ki bunlar arasındakiler ve bunların içindekiler de Allah'ın mahlukatıdır. Hı. O zaman ikinci cümlesiyle bu dört şeyi içine yine mahlukatların içine sokmuş oldu. Evet. Gece, gündüz, ay, güneş. Evet, sadece bununla yetinmedi, böyle ilmi silahlarla yetinmedi. Ve bize şunun örneğini verdi ki bu lafızları kullanırken bile Allah'ın kitabını takip etmiş. Dikkat et şimdi. Allah Kur'an'da ne diyor? ayetlerine örnek verdiği zaman gece gündüz ay güneşi örnek veriyor Kur'an'da. Evet. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Evet. Gece gündüz e, <gülüyor> ay güneş Allah'ın ay, ayetlerindendir. Başka bir ayette de ne diyor biliyor musun? Halkus semawati vel art yerin göğün yaratılmışı. Tamam mı? Evet. Ekberu min halkin nâs. yaratılışından daha büyüktür diyor Allah. Evet. Yere göğü de ne ismi verdi? Mahluk ismi verdi. Dikkat et bak şimdi. Diyor ki Halkus semawati vel art. Yerlerin şey, yerin ve göklerin evet. yaratılması yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Evet. Tamam mı? <gülüyor> daha büyüktür. Allah ne isim verdi yere göre? Mahluk. Peki, güneşe, aya vesaire? Ayet. Ayet. Ayet. E, peki, başka yerde bakıyorsun yine güneşe, aya vesaire, mahluk ismini de vermiş. Evet. O zaman Muhammed bin Abdullah bütün bu lafızları kullanmış oldu. Evet. Görüyor musun? Ne kadar yani e, lafızlarında dikkat ediyor. Evet. Tamam mı? Evet. Evet. Yine Muhammed bin i kaldığı yerden devam ediyor. <gülüyor> e, biz devam ediyoruz onun kaldığı yerden. Ve kavluhu teala Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Şimdi bu neye devam ediyor? Bir sana derse ki senin Rabbin kim böyle cevap vereceksin? Neyle bildin? Ayetleriyle ile bildim diyor. Sonra e, örnek veriyor ayetten. Tamam mı? Sonra ayetten örnek vermeye devam ediyor. Diyor ki inna rabbekumul lezi halakas semavati vel arda Fi sitte te eyyamin fümme estevâ alel o Allah ki yerleri şey yeri ve gökleri altı günde yarattı tüm vel al arson arşa istiva etti. Yukh silleyle en nahara yatlubuhu hasisen. Yani geceyle geceyi gündüzü örter ve yatlubuhu hasisen birbirini hızlı şekilde takip eder bunlar. Ve şemsa vel kameru ven nucumu musakharatin bi emri. Güneş, ay, yıldızlar onun emri altında ne?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 Şimdi bu ayete de bak. Dikkat et. Bunda da tevhidin üç kısım var yine. Evet. Bakarsan görürsün. Tevhidin evet. üç kısmı var. Girmeye gerek yok. Tamam mı? Evet. Şimdi bu ayette istiva geçiyor. Yeri geçmişken bunu anlatalım. Çünkü bazı ilmehli mesele üç hesası şerh ederken değiniyorlar. Bazıları değinmiyorlar. İsim sıfatla alakalı olduğu için. Şimdi sümme istiva alel arş. Burada dedi ki ayette sonra arşı istiva etmiştir. Şimdi arş Allah Azze ve Celle'nin fiilleri ikiye ayrılır.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 Her zaman istemiyor onu. Evet. Değil mi? Mesela Allah dilediği zaman konuşuyor. Her zaman konuşmuyor. Mesela Musa Turdağı'na geldiğinde eee Musaaleyhem Turdağı'na geldiğinde Allah onunla konuştu. Evet. Gelmeden o konuştuğu şeyleri onunla konuşmuş muydu? Konuşmamıştı. Geldi de konuştu. Evet. Tamam mı? Demek ki dilemesine bağlı. Evet. Her kelam sıfatı zatimi mı fiili mi? O ayrı bir bak. Bazı sıfatlar vardır hem zati hem fiili. O ayrı. Şimdi o meselenin tafsiratlı kısmı. o. Evet. i sıfatı işlenecek mevzular. Evet. Tamam mı?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 ee, yaratmadan önce. Yaratılsın. Tamam mı? Peki bunların tek tek cevabı. Diyoruz ki bir, yeri göğ yaratırken arşın üzerinde istiva etmiş değildi. Evet. Bak şimdi, arşın üzerinde değildi demiyoruz. Dikkat et. Arşın üzerine istiva etmiş değildi. Yoksa Allah her şeyin üzerindeydi. Evet. Dikkat et. İstiva ile uluv sıfatı ayrı sıfatlardır. Evet. Şimdi cevap veriyoruz. Diyoruz ki Allah yeri göğ yaratırken istiva etmiş değildi. Evet. Yeri göğü yarattıktan sonra istiva etti. Yeri göğ yaratmadan önce Meçup. herhangi nasıl yok bunun hakkında. Evet. İlimini Allah'a havale ediyoruz. Evet. Çünkü Allah...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 Tamam mı? Şimdi burada e, önemli bir nokta var. Onu da anlatalım ve burada inşallah dersi bitirelim mi? Bakacağız inşallah. Şimdi <gülüyor> dikkat eren. Burada Allah ayette, şimdi Muhammed bin Abdullah'un istidler ettiği istidler ettiği ayette.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 Değil. Ebeden. Allah'ın kelamı mahluk olmaz. Çünkü Allah'ın fiilleri mahluk değil. Evet. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an mahluk mu? Değil. Evet. E peki mutezileye göre Kur'an nedir? Mahluk. Evet. Al işte sana reddiye burada mutezileye. Allah yarat, yaratılmış şeyle emrini birbirinden ayırıyor. Evet. Çünkü Allah emreder ve emri sonucu bir şeyler yaratılır. Evet. Kur'an'da onu söylüyor. Allah'ın bu ayette yaratmayla emri ayırdığı neye delalet ediyor? Demek ki Allah'ın kelamı mahluk değil. Çünkü bak dikkat et. Elâ lehul halku vel emru. Yaratma da emir de onun değil mi? Yes. Yaratmadan maks maksat yaratılan. Emirden maksat Allah'ın emri. Allah'ı Allah, Allah Kur'an'da emir ile yaratmasını lafız olarak birbirinden ayırması neye delalet eder? Emri yaratıkların içine dahil değil. Çünkü Allah bir şeyi bir şeyden ayırdığı zaman aslen nedir? aynıdır. Özel bir karine gelirse aynı ne olduğunu anlarız. Ya. Tamam mı? Evet. Ha. O yüzden diyoruz ki Kur'an'da yaratma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 Tamam mı? Şimdi ya, yani o zaman emir ya yaratılmıştır ya yaratılmamıştır. Evet. Tamam mı? Şimdi yaratılmış emre bir örnek verelim. Ki bu emirden maksat memur demektir. Emre olunan şey evet. demektir bu. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki Allah'ın emri takdir edilmiş şey değildir. Şeydir. Şey. Allah'ın emri takdir edilmiş şey. Takdir edilmiş her şey mahluk değil mi? Evet. Mahluk. O zaman bak Allah'ın emri mahluk. Ama Allah'ın emrinden kastımız burada memur. Emre olunan şey demek. Evet, emir kelimesinin iki manası var. Bir emretmek, bir de emir olunan şey evet. demek Kur'an'da. Evet. Arap öyledir. Emir mastar kelimedir. İki şey kastedilir. Ya me'mur kastedilir ya da emretmek kastedilir. Emretmekten maksat Allah'ın emretmesi. Bu maklup değil Allah'ın fiili. Ama emr olunan şey, şey, şey maklup Amir memur olay gibi olmuyor değil mi? Yani Türkçe'deki Olur. Amir memur olaya gibi emret, tabi. Emret, Evet. E, Kur'an'da ikisinde de örneği var. Evet. Yaratılmış emre, yaratılmamış emre de örnek var. Evet. Mesela yaratılmamış emre örnek neyi? Fainem emruna iza eradna şeyen en nekule lehu kun biz bir şey emrettiğimiz zaman ona ol deriz o da, o da olur o zaman Allah'ın emrinden maksat Allah'ın ol demesi evet. bu ayette ol demesi yaratılmış, yaratılmış değil, değil. Allah'ın kelamı yaratılmış değil ama başka bir ayette bakıyoruz ve kan emrullah kadaran makdura Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir e takdir edilmiş her şey mahluk o zaman buradaki emirden maksat ne memur emrolunan şey tamam o zaman Kur'an'dan halk kelimesinin hem yaratılmış hem de yaratma fiili olduğunu örnek verdik. Evet. Emrin de yine yaratılmış evet. ve yaratma fiili olduğunu örnek verdik. Allah'ın bu ayette elalehul lehul halku vel emru yaratma evet. da emir de onun değil mi şeklinde birbirinden ayrılmasını anlıyoruz ki net bir şekilde Allah'ın emirlerinden maksat burada Kur'an ya evet. e, lafızları ya Mahluk anlıyoruz değil. ki Allah'ın emri burada nedir? Mahluk değildir. değildir. Çünkü yaratma ile emri or ayette evet. birbirinden evet. ayırmıştır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 Tamam mı? Ama bazen şey yaparsın mesela e, işte e, dersin ki mesela bu semalar Allah'ın emriyle yaratılmıştır. Yani Allah'ın kun fiiliyle yaratılmıştır. Evet. Şey kun ile yaratılmıştır. Yani Allah kun demiştir de yaratmıştır. Evet. Buradan ne kastetlersin? Bak makluk değil. Tam bu çok kullanılan şeylerdir. Tamam Mesela yine insanda mesela halka yaratmaya örnek versin. Dersin ki Allah şunu yarattı. Halakas semevati vel harti. Yeri göğü yarattı. Yaratma fiili Allah'ın makluk mu değil bak örnek evet. verdi ki halkın yaratılmış olmadığını. Ama halkın yaratılmış olduğunu örnek var mı? Çok, yes. değil mi? Mesela yes. ne dersin? Yes. Elâ alehul halku ve emru. Yaratıma da emir de yes. onun değil yes. mi? Buradan da anlıyoruz ki mesela bir adamda bir şey görürsün, ee, mesela Allah çok tuhaf yaratmıştır diyelim ki bir hayvanı yani sana çok tuhaf geliyor. Dersin yes. ki haza halkulla. Bu Allah'ın halkıdır. Yani maklukulla. Allah'ın yarattığı şeydir. Yes. Çok versin yaratdığı devirinden örnek bunlara. Allahu alamissalatu